sinefil Hazırlayan misafirler Melis Beklil ve Yeşim Guru seven Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de beraberiz ben Melis Behlil bu hafta e, Yeşim Burul Seven yok aramızda ama bir konuğumuz var Özcan Alper demin dinlediğiniz Gelecek Uzun Sürer filminin müzikleriydi e, filmin yönetmeni Özcan Alperle bugün sohbet edeceğiz ama e, sohbetimize geçmeden önce her zamanki gibi e, iletişim bilgilerimizi vereyim ben. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. E-mail adresimiz ise sinefiller at gmail.com gmail.com. Program destekçimiz Melih Kısagün'e de çok teşekkür ediyoruz ve hemen hoş geldin Özcan diyerek hoş başlıyoruz. <gülüyor> evet bu hafta. Üç film tahminen giriyor gösterime. Hala dağıtımcılar çok net değildi bunun kaydı yaptığımızda. Ama gelecek uzun sürer bu hafta gösterime giriyor. Girdi. Girdi. Bu sabah itibariyle. <gülüyor> ikinci. Uzun metraj filmi Özcan Alper'in sonbaharla 3 sene önce demin onu konuşuyorduk 3 sene evet. geçmiş diye. Herkesin kalbini fethedip ardından böyle bir heyecanla Teşekkür ikinci ya. film bekleniyordu ve geldi. Önce galiba Toronto'da başladın. Evet Toronto ile başladık Dünya Prömeri'ni. Toronto'da açtık. Sonra da hemen arkasından Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye Prömeri'ni yaptık. ve Bugün de gösterime başladık. Giriyoruz. Altın Koza'dan da boş dönmediniz hemen. Evet 5 ödül aldık. Sinema yazarı en iyi film ödülü, Yılmaz Güney ödülü, görüntü yönetmeni, en iyi erkek öncü ödülü Durukhan Ordu aldı ve müzik ödülü aldık. Evet ee, Müzikleri kimin yaptığını hemen demin. Müzikleri Mustafa Biber diye bir arkadaşımız yaptı ee, onun, onun müzikleri. Evet demin zaten bir parçayı dinledik. E, oyuncular Gaye Gürsel, Durukan Ordu Sarkis Seropyan e, Ama ağırlıklı Gaye Gürsel ve Durukan Ordu. Durukan Ordu Bir de Osman diye bir arkadaşımız Osman daha Karakoç var, var evet, da Osman ayrıca. Karakoç Aslında 3 e, karakter üzerine e, Ve 4. Yani Sarkis Seropyan'ın oynadığı Antranik amca karakter üzerine oturan Tabi ağırlıklı olarak daha çok Gaye ve e, Durukan'ın üzerine ilerliyor Evet ama... şimdi... Evet gizli başvurur aslında Osman. <gülüyor> evet o. İmiz iki sahne gözüksene. Çok az görüntü. Evet, Bütün damgasını vuran o aslında. Evet. Ee, şimdi daha bugün başladığı için görmemiş olan dinleyicilerimize hemen kısaca konusunu ben söyleyeyim. Sumru adlı genç bir kadın hmm. üniversitede e, müzik araştırmaları yapıyor. Ağıt derlemeleri yapmak üzere Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a yola çıkıyor hmm. ama bir yandan da biliyoruz ki bir Geçmiş. e, geçmişi var bir eski sevgilisi var hmm. e, daha çıkmış olan hani onun da merakıyla gidiyor bu bölgeye ve orada da e, Ahmet'le tanışıyor hmm. sokaklarda DVD satan evet. ve e, savaşa bir şekilde bu 30 yıllık savaşın izlerini taşıyan birçok aslında gerçek karakterle bir taraftan kadınlarla filmde de gerçek olarak gerçek girdiler bir de e, şehirde kalan son Diyarbakır'ın son Ermeni Diyelim bir ihtiyarla ee, Hatta tesadüf oldu Şey biz tam çekerken e, Kilise ben senaryoyu yazmaya Başlarken kilise harap bürümündeydi Sonra restorasyona başlandı Sonra geçen birkaç hafta önce de açılışı oldu Kilisenin Ama siz neyse ki o harap halini yakalamıştınız <gülüyor> Evet ortasında yakaladık <gülüyor> Evet ben o şeylerden başlamak istiyordum. E, tanıklıklar, arşiv görüntüleri hani hmm. içinde çok belgesele yakın noktalar var hmm. ve arada e, kayıp yakınları, faile meçhul yakınlarının konuştuğu bölümler var. Onlar çok gerçek hissi hmm. veriyor hakikaten. Gerçek zaten evet. Nasıl bir araştırma süreci yani oldu? o açıkçası zamanla da şekillenen bir şey oldu. Sonuçta ben kurgumca bir film çekiyordum. Zaten çektim. Ama yani kendimi şöyle sınırlamıyorum hep sonbaharda da bu filmde de bir şekilde içeriğinden yola çıkarak bir biçim arayışı tabii ki kendi stilimi koruyarak bakış açımı koruyarak sinema anlayışımı koruyarak. Burada da yani son sonbaharda da gerçi izleyenler bilir filmin başı ve ortasında yine o tarz belge görüntüler var yine. Bu biraz galiba Türkiye'de film yapmakla ilgili ya da benim sinemamla ilgili de olabilir. Hani sinema ve bu gerçeklik ilişkisine bir çeltik takmakla da ilgili olabilir. Burada ama tabii daha fazla bunu hissettim. Özellikle filmin senaryo yazım sürecinde ve bölgeye yaptığım yolculuklarda ben kendimle aynı şekilde fazla fazlasıyla tanıktıklar, röportajlar, gazete haberleri, ses kayıtları, kitaplar Bir şekilde çok fazla gözüme çarptı ve sonra fark ettim ki bu tarz görüntülerin kendileri hep egemen medyada ve televizyonlarda hep tek bir taraftan görülüyordu. Hiç hani bir Türk medyası için şey kullanılır ya eylemlerde polisin tarafından. Ya, fotoğraf e, herit olur terörist ele geçirilir. E, e, falan gibi oradan e, ben de bir e, bu görüntülerin öbür taraftan olduğunu da fark ince e, filmin içinde diye bir şekilde bu görüntülerden e, yararlanmak istedim Hem bu anlamda yararlandığımız görüntüler oldu e, belki küçük bir şey ama izlemeyenler için şey olabilir ama filmdeki o bir gencin yakalanıp, Alındığı 91 yılına ait o görüntü o an oraya giden bir heyet tesadüfen çekmiş ve o genç alınıp işte bu Jitemci dediğimiz daha sonra ortaya çıkan e, polisler tarafına alınıp götürülüyorlar ve e, öldürülüyor da o genç sonra. E, o tarz görüntüleri de görünce bir şekilde o görüntülerle kendi film filmindeki kurmaca hikayesine e, ben de e, video kamerayla gerçek tanıttıklar bir şekilde ...sokmak istedim ve Sumru'nun da... ...yaptığı iş gereği zaten bu tarz görüşmeler... ...yapılıyor. Bir de... E, ...daha önce... E, ...sonbaharın yine film müziklerinde beraber... ...çalıştığımız Ayşenur Kuli var, var... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden... E, ...onunla da e, uzun uzun... ...konuşmuştuk o ve yine Melisa Bilal... diye ...Boğaziçi'nden yine... ...şimdi Amerika'da daha çok böyle Ninniler... ...ve altlar üzerine çalışma ...onların birkaç çalışmasına da denk gelmiştim... E, ...günümüzdeki kamera... ...kullanımı çok rahat olduğu için... ...ses kaydını yanı sıra kamera da kullanıyorlardı... Hı. ...görüşmelerde... Ee, ...biraz bu deneyimlerinden de yola çıkarak... ...Sumru'yu da doğrudan... ...hem bu kayıtları almak... ...hem de sonra düşündüm ki ancak... ...bu hikayeleri gerçek tanıktıklar anlatabilir... ...ve film içinde de sanki... ...Sumru'yu protej yaparken aynı zamanda bu tanıktıkların... ...kendi Leli'nin... ...seyirciyle doğrudan... ...temas kurmalarını da istedim açıkçası... ...böyle bu şekilde... ...girdi filme diyelim... Evet filmde hafıza çok Hı -hı. hani hep karşımıza evet. çıkan bir şey Musa Anter e, görsel görse, hafıza, hafıza merkezi var ve hani filmde öyle bir evet. görev üstleniyor sonuçta hani Hı -hı. onun nasıl yapılacağını nasıl yapılabileceğini konuşurken bir yandan o arşiv görüntülerini e, Hı -hı. araya sokarak sen de bir hafıza Hı -hı. E, bir bellek bir merkezi yaratıyorsun Hı -hı. E, bu tabi çok önemli bir şeydi benim için filmin felsefik şeyini düşününce tamamen hatta bu hafıza ve Bellek ve unutma unutmama yas yası tutma gibi pek çok kavram son yıllarda belki bizim Türkiye toplumunda da belki çokça konuştuğumuz belki bu ağır yaşadığımız toplumsal ve politik süreçlerden hem de e, artık buna psikoz diyelim yani bu ağır e, psikolojik çünkü bu e, süreçlerin ağır bir, bir kere çok üzerine kısıtlı alanlarda konuşulsa da çok ciddi aslında travmatik şeyler bunlar çünkü 17.500 insan kayıp demek zaten bir düşünün ki ceset tarlası gibi bir şey yani bu. Hatta yüzlerce ve 40.000'e yakın insanın öldüğünden yani artık herkes söylüyor, konuşuyor. Şimdi böyle olunca hem bu son 30 yıldır yaşadığımız süreçle ilgili hem de toplumun ve iktidarın bu tarz meselelere yaklaşımı, reaksiyonlarına bakınca ben bunun Aslında hep tekrar ede geldiğini, yüzyıldır hep aynı yöntem, aynı bakış açısıyla sorunlara yaklaşıldığı için de bir taraftan bir türlü bu ee, sorunlar çözülmüyor. Nasıl ki kişilerin kendi hafızasında ve belleğinde bu tarz meseleler üzeri örtülerek çözülemiyorsa, toplumsal olarak da bu meselelerin üzeri örtülerek çözülemeyeceğini, hatta işte filmdeki o geriye doğru dönük olarak çeltik attığımız 1915 gibi tıpkı, Bugün de Kürt meselesine aynı yaklaşımla yaklaşırsak bu yüzyıl boyunca bizim peşimizi bırakmayacak, tam tersine büyüyecek gibi bir yaklaşımla daha çok hafızamızı tazeleme, unutmama ve bir şekilde bellek oluşturma, her şeyi kayıt altına alma gibi bir e, fesifik bir background tabii doğal olarak filmde kendine yer etti. Bir nevi evet filmin kendisinde sonra bende bakınca tıpkı o kayıtlar gibi filmin de bir bellek oluşturma hatta bir kayıt altına alma çabası gibi yani bütün bu e, nasıl diyelim bir sanat ürünü olarak oradan çıkıp başka bir yere gittiğimizde evet bir taraftan aslında öyle bir belki 10 yıl sonra 20 yıl sonra öyle bir çalışma olarak bile görülebilir. Bu dönem Türk sinemasında bu aslında hani sık sık karşımıza çıkan bir şey ki sonbaharda Hı. da aslında vardı Hı. Hı. bence evet. e, Yeşim Ustaoğlu'nda da var farklı. Aslanlık yaptığım yerlerde. bir film tabii. o da tabii ya Bunlar önemli diye düşünüyorum çünkü gerçekten toplum olarak bu meselelere bakma konusunda hep bir şekilde yani sadece şiddet uygulayan ya da şiddete maruz kalan açısından değil herkes bir şekilde biraz unutmayı tercih eden bir şey toplumuz diyelim. Biraz bu anlamda e, bu tarz meselerin daha çok konuşulması e, ve bunun bir şekilde sinemamızda da yer etmesi bence önemli bir çaba diye düşünüyorum. Ben diğer bir şey de yani benim ve Yeşim'in filmlerinin dışında son yıllardaki sinemamızdaki bu belgesel e, sinemanın güçlenmesi, e, tanıklıkların artması... ...bu tarz serilerin de açıkçası etkili olduğunu ve bunun konuşulması biraz e, tartışılması e, ve belki bu konu üzerine... Daha e, estetik ve felsefe olarak biraz durmak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü çok açıkçası sinema dergilerinde bile hani e, bizim saydığımız o dergilerde bile bunun böyle bir kapsamlı henüz ele alındığını da düşünmüyorum. Belki böyle biraz akademilerden de yola çıkarak böyle bir şey yapmak e, doğru geliyor bana. Ben hemen o zaman erken bir duyuru yapayım buradan. Türk Film Araştırmalarında yeni yönelimler konferansı her sene düzenleniyor hmm. Kadiraz Üniversitesi'nde. Bu sene Mayıs'ta yine Mayıs'ın hmm. ilk hafta sonu muhtemelen düzenlenecek. Bu seneki konuda çok büyük bir ihtimalle sinema ve bellek olacak. Çok hmm. e, doğru ve iyi, iyi bir şey düşünülmüş bence çok. Ben iki, üç, yani bu, özellikle bu proje üzerine kafa patlatmaya başladıktan beri... buna e, bir şekilde dokunduğum ya da benim daha filmle beraber özel alanıma girdiği için... Türkiye açısından özellikle Türkiye sineması açısından bunun çok şey olduğunu düşünüyorum. Önemli ve... ...iyi demek ki bir yerden... ...iyi tesadüf etmiş ya da denk gelmiş... ...ya da zaten bunlar iç içe geçen zaten şeyler Zaten geçen aslında. seneki kapanış evet. konuşmalarından... Geç... ...zaten Sanki olan bir şey. Ben de orada öyle bir şey mi söylemiştim acaba bilmiyorum. Olabilir. Bir sunum yapmıştım. Evet. Bu arada bellek deyince... ...tanıklıklardan birinde... E, ...şimdi aklıma geldi... ...biz bunu unutmayacağızı da... Evet. De, ...tekrar tekrar söylüyor. Bilber yani, ablanın söylediği... Evet, ...unutmamayı tercih etmek de mümkün tabi. Yani orada tabi karşılıklı olarak şöyle bir şey var. Bazen yani bellek tartışmalarında tamamen unutmamak insana tabi acı veren bir şey ama nasıl unutulacağı ya da nasıl hesaplaşılacağı meselesi çok önemli açıkçası. O, bu filmde bunu söyleyen yani artık Dilberi abla diyorum ama çok enteresan bir hikayeleri var. Aynı aileden düşünün ki 5 erkek Ve bir annenin beş oğlunun ve bunlar köyde yaşayan insanlar alınıp götürülüyorlar. Ve beşi de yıllardır bu insanlar onları arıyor. Ve bir tanesinin sonra en son bir toplu mezarda birinin kemiklerine ulaşıyorlar. Ve bu kemikleri tam bulunduğu derken Ankara'ya savcılığa gönderiliyor. Ve bu kemikler bile bir şekilde yolda kaybettiriliyor. Şimdi bu, bütün bu büyük acıyı yaşayınca o insanlar doğal olarak onun da söylediği... E, bu hesabı bugün bize vermek zorundalar. Bize vermezlerse çocuklarımıza, çocuklarımıza vermezlerse torunlarımıza bu hesabı vermek zorundalar lafı. E, ve onun adalet arayışı diyeyim o kadının. Çünkü çok açıkçası çok şaşırdım. Köylü bir kadın ama bence keşke şöyle bir şey olsa. Yani onu getirip İstanbul Hukuk Fakültüsü'nde veya Türkiye'nin hukuk fakültelerinde suç, ceza ve adalet kavramları üzerine konuştursalar çok daha farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Ve benim bütün filmde kurduğum şey de oydu. Yani yani 1915'ten beri siz bu topraklarda ne zamanki sorun çıktı? Bir şekilde bunu da filmde hep şey olarak düşündüm. Bir oda kavramı var. Bir odada, evin bir odasında sorun çıkmış ve üzerine kapatmışlar Sonra bir odada tekrar sorun çıkıyor. Orayı kapatıyorlar. Sonra öyle öyle ve bir şekilde açıkçası ev girilemeyen ee, odalarla. Birlikte. Ev girilemeyen odalar ve evde yaşayanların kendisi için de aslında o evin kendisi bir şeye dönüyor. Şu, tımarhaneye dönüyor. Ve sorun çözülmüyor. Yani üstünü örterek o kapıları kapatarak o sorunu çözmüyorsunuz. Tam tersine kendinize de dar ediyorsunuz. Biraz böyle bir metafor. Daha var ve bu kadın o kadın aslında kendi birkaç cümlesiyle bunu çok iyi özetliyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, bir parça daha çalalım filmden sonra sohbetimize devam ederiz. E, gelecek uzun sürerden dinliyoruz Mustafa Biber bestelerinden birine daha. Evet, gelecek uzun süredirdan Mustafa Biber bestelerinden birini daha dinledik. Özcan Alper filmin yönetmeni konuğumuz bu hafta sohbetimize devam ediyoruz. Ee, ben biraz hani süreci de merak ediyorum bu hikayeye nereden e, nasıl başladı? Nasıl çektin? O çıkçısı e... Yani sonbaharı bilenler için gelecek uzun süre de bir nevi 90'lı yıllar yani bugün 2010'da geçse de aslında 90'lı yılların bize dayatmış olduğu ya da o süreçle ilgili bir background da öyle bir film aslında doğal olarak 90'lı yıllarda üniversitede okuyunca bu Kürt meselesinin tabii en şiddetli olduğu zamanlardı ve bu faili meçhul cinayetlerinde başladığı dönemler hatta o dönemler Yani bazı dinleyiciler bilir ki üniversitelerde de ilk e, öğrencilerin gözaltına alınıp kaybedildi zamanlardı. Hatta hatırlıyorum benim bile ilk gittiğim eylemlerden biriydi. Ayhan Enfioğlu'nun Yıldız Üniversitesi'nin alınıp e, işte aylar geçmesine rağmen sonra işte 95 yılında daha çok Asan Hoca Asan Hoca'nın kaybedilmesinde işgaler şunlar bunlar ve Bir şekilde cumartesi annelerinin işte Galatasaray Meydanı'nda e, Şili'dekine benzer bir şekilde Arjantin ve Şili'dekilere benzer bir şekilde eylemlere başlaması. Yani kayıplar mesesi çok e, uzağında olduğum bir şey değildi. Ama e, sanırım yani beni o dönemden etkileyen bir şekilde mesela hatırlıyorum 92 yılında işte ilk üniversiteye geldik Artvin'den geldim ben de. Bir sürü bir sene sonra tekrar geldiğimizde bir sürü Kürt gencinin okulu olmadığını görüyorduk açıkçası. Ama gazetelerde ve farklı medyada çok daha başka türlü yazılırken ama insanların çok daha farklı şekillerde düşünüp aslında daha çıktığını görüyordum. Ve bir şekilde bu insanlar... ...hep anlatıldığı gibi değil, tam tersi üniversitelerini neredeyse birincilikle bitirebilecek... ...yani matematikte, fizikte ya da başka mühendisliklerde okuyan insanlardı. Geride bir şekilde bir mektup bırakarak. Bütün bunlar ve sonrasında da açıkçası ben mesela Karadeniz'deyim ama... ...Mezoptomiya Kültür Merkezi'nde sinema kurslarına gittim. iyi kötü bu süreci takip edebiliyordum aslında... Ee, ve bir şekilde 2000'lerden itibaren aslında sinemaya bulaştığımdan beri yaşadığımız çok ağır bu politik ve toplumsal sürecin getirdi. Bu ağır travmatik süreçlerle ilgili bir film yapma fikri hep vardı aslında. Ama 2005 yılında esas hikayeyi yazdım. Ee, ve savaş deyince ve bu savaşın sonuçları üzerine daha çok kadınlar ve çocuklar üzerinden aslında ilk başta bir şey yazmak istedim. Ve öyle de oldu. Tamamen Diyarbakır'da geçen. Kısmen bazı tanıdığım insanların hayatlarından yola çıkarak ilk başta mesela öyle de bir şey oldu. Sonra yavaş yavaş başka sonbahardan önce yazdığım bir gençlik hikayesindeki bir karakter aslında Harun oydu. Sonra o, o karakter oradan bu filme geldi. oradaki hikayeler burada birleşti ve sonbahardan sonra tekrar aslında Diyarbakır Cezaevi ile ilgili bir şey yapmak istiyordum ilk başta. Suna Açlık filmini görünce biraz vazgeçtim aslında. <gülüyor> bir şekilde benzeri yapılmış diye düşündüm. Ee, ondan sonra bu projeye daha çok yoğunlaştım ama e, tabii kendi o bölgeye yaptığım yolculuklar, geziler, özellikle Diyarbakır, Ağrı ve Hakkari'ye bayağı sürüklü yolculuklar yaptım o süreçte. İnsanlarla birebir konuştum. Tıpkı Sumrun'un yaptığından çok daha bir şekilde pek çok demokratik kitle örgütünden iadeden tutun işte bu Mezopotamya Yakınları Kayıpların Derneği'nden İşte Silvan'daki bir şekilde filmde Ahmet'in hikayesini anlattığı, babasının hikayesini anlattığındaki gibi gerçek karakterlerle tanışarak, ederek anneleriyle işte ne bileyim ailenin diğer üyeleriyle tanışarak Benzer bir sürü hikayeyle e, açıkçası şey yapmaya başladım, içine girmeye başladım ve zamanla da Ee, senaryo yazma sürecinde tabi e, senaryo danışmanın Thomas Malikönen'i yaptığı yine sonbaharda çalıştığımız hem de kurguyu beraber çalıştığımız onunla işte bir şekilde sürekli konuşarak sonra da belli bir süre yine iki Dili Bebe Orhan yönetmenlerinden Orhan'la Orhan Eski Köy'le biraz yara bir daha yoğun çalıştık sonra Murat Boyacıoğlu diye bir arkadaşım ve Hüseyin Kuzu en son e, senaryo sürecine dahil oldular bir şekilde emeklerini kattılar Ee, yine onlarca tabi Ayşe Nür gibi e, pek çok hani bu Sumru'nun yaptığı e, işi yapanlarla uzun uzun hem konuşarak hem onca, onların daha önceki deneyimlerinden de yararlanarak bir şekilde senaryo ve süreç böyle gelişti. Gitti. Ama gerçekliklerden de çok besleniyorum. Mesela buradaki Antrenik amca karakteri aslında sanırım Celal Başlangıç'ın bir gazete haberinde görmüştüm ilk. Mesela onun varlığından ve kilisenin Ozan Diyarbakır'a gitmemiştim çok çok öncesinde. Ee, sonra o kiliseyi görünce mesela evet dedim ya bu antrenik amcayı temsil ediyor gibi. Hep tabi bu değişim süreçlerinde göz önüne alarak en büyük değişiklik tabi senaryodaki ve filmdeki şey. Benim 9-10 yaşında olarak yazdığım çocukların anneleriyle işte bu şeyleri arayan babalarını arayan çocukların... Maalesef artık büyümüş ve neredeyse 30 yaşına gelmiş olmalarıydı. ve Gerçekten de Serhat'la annesi filmde konuşuyor. Ee, bir taraftan çok büyük bir acı bir şey aslında. Yani o, yani o kuşak o zaman 4-5 yaşında olanlar şimdi 30-35 yaşına geldi. Ve neredeyse 2-3 kuşak değişti. Ee, bütün bu tabii değişimleri de gözlemleyerek ve özellikle de Diyarbakır kentinin kendisini bir karakter gibi düşünerek... Senaryoyu nihayetlendirdim ve filme başladım geçen sene bu zamanlarda. Evet mekan aslında konuşmak istiyordum ben seninle. Çünkü Diyarbakır'ın dediğin gibi filmde neredeyse bir rol oynuyor. Hı hı. Oradan herhalde destek aldığın kişiler oldu. Ayrıca hani gidip gelip görüştüğün zamanlarda hı hı. mı yerleri belirledin? Şöyle yapıyorum genel olarak açıkçası sonbaharda da burada da filmleri yazma sürecinde mekanları e, senaryo bittikten sonra gitmiyorum da tam tersine senaryoyu yazarken geliştirirken hikayeyi mekanlara mutlaka gitmeye başlıyorum ve başından itibaren o mekanları da e, bir karakter gibi hep tasarlıyorum ve atıyorum orada çok ciddi zamanlar geçiriyorum e, örneğin sabah dördünde kalkıyorum mesela o şehrin sokaklarına bırakıyorum kendimi ya da ...şehirdeki farklı farklı... ...kendimi rahat hissedeceğim... ...ya da e, şehirde kim... Ç, na, ...nasıl çalışıyor... ...ne yapıyor... ...atıyorum bir genç burada gittim... ...genç bir fotoğrafçı arkadaşım... ...fotoğrafını gördüm ve sonra onunla tanışmak istedim mesela... ...ya da orada e, işte... E, ...Hüsamettin Bahçe diye... ...mesela onunla sonra bir süre sonra dolaşmaya başladım... ...ondan sonra... E, ...bir şekilde yazdığım metinlerle... ...yani belki e, konuşuruz ama... Bir şekilde benim filmlerim bir edebiyattan bir dirsek alma durumu vardır aslında. Ya da Ben öyle sevdiğim için bilemiyorum. Genç yazarlarla ne bileyim orada kim var kim yok onu hep sorarım ederim. Mesela orada da yine genç bir şair arkadaşımız yaşıyordu. Seyiten Kömürcü diye onunla mesela e, görüştüm. E, biliyordum zaten yani bir şekilde gidip buldum onu tanıştım. Onunla mesela senaryoyu. Tartıştık ve neredeyse tamamen böyle bir şiirsel boyutta mesela konuştuk ettik. Onun dışında tabii e, Diyarbakır'da çok ciddi sinema kursları aslında acayip gelişkin ve çok ciddi bir genç kuşak var sinemacı. E, ve Kısa çok Kısa filmciler, belgeselciler ve sanırım birkaç yıl içerisinde çok ciddi oradan bir kuşak da çıkacak. Ee, Zeynel var. Zeynel Doğan hem belediyenin kültür işlerinde çalışan hem de burada e, bu tarz atölyeler düzenleyen. Yine Diyarbakır Sanat Merkezi var. Belki biliyorsunuzdur. Orada e, birkaç genç arkadaş var. Hatta birkaç kısa filmlerin önce uzun bir filmde yapmışlardı. E, bu tarz insanlarla zaten sonbahardan dolayı bir ilişki kurmuştum. Ama onun üstünde tabii ben bu sinemacılar dışında özellikle demin bahsettiğim Ee, belki anmak gerekir onu ama e, ben oraya gidip geldiğim zamanlarda daha Mehmet e, Uzun ve e, Evrim'i ölmemişlerdi. İkisi aslında Kürt edebiyatı için e, yani Evrim Kürtçe yazmadı ama o bölgeden yetişmiş genç e, ya da edebiyat yani o bölgenin edebiyatını temsil eden iki kişi olarak çok önemliydiler. Mehmet Uzun'un tabii yazdıkları benim için çok önemliydi. Birebir tanışamadım ama Evrim'le tanışıyorduk ve açıkçası keşke yani bu filmde hep istediğim keşke yani dönüp baktığımda da keşke bir şekilde olabilseydi dediğim hem hayatını sürdürüyor olsaydı hem de olsaydı çok daha başka ruhunu katacağını düşündüğüm kişiydi Evrim Evrim Alataş onun o ara romanı çıkmıştı Erdoğan'ın Gölgesi Denize Düşer diye çok bu arada inanılmaz güzel bir roman okumayanlar belki bir okuyarak onu anabilirler Onun hastane sürecinde biraz konuşabildik. Onun dışında yine orada çocuklarla, kadınlarla çalışan bu tarz destek vermek için Handan gibi Bağlar Belediyesi Kadın Merkezi'ndeki pek çok iade, de, iade gibi pek çok yere giderek, pek çok insanla tanışarak ciddi bir tabii destek olmadan çok zordu yani. Ve buradan yola çıkarak ama şey yaptım yani mekanın ve şehrin kendisini de bu belleğin bir parçası olarak açıkçası hep öyle düşündüm. Mesela dijdenin kenarı sadece bir nehir kenarı değil. Benim için Mehmet Uzun'un atıyorum yazdığı bir kitaptaki Dicle neyse biraz hep öyle hissederek sesler, mekanlar, ya yani ışık sanki o şehrin geçmişinin de bir parçasıymış gibi. Hep bir şekilde bunları düşünmeye çalıştım ya da o kızın kaldığı eski... Ee, yüksek bir şey bence o Hı. Ermeni evi, evinde olduğu gibi. Biraz hep bunları açıkçası düşündüm. Ee, demin dediğin şeyden bir yere bağlanmak istiyorum aslında. Bu programın adının da Sinefil olmasından. Evet. Diyarbakır'ın sinema kültürü ve baş ...karakterlerimizden bir tanesi... ...tam bir sine film. Evet. Hı -hı. Duvarlardaki posterleri zaten DVD'yi satıyor. Hani arkadaşlarına hatta... <gülüyor> ...işkence yapıyor Angelopoulos <gülüyor> filmleri... ...seyrettirerek. <gülüyor> arada bir bölümde mesela hiç... ...birebir söylemesen de... ...Himel ve Berberli'nden... Hmm, ...Peter Hanske'nin... E, evet, ...şiiri e, hmm. araya giriyor... ...böyle bir çıkıyor... Hani ...hepsini illaki söylemeden... E, o ...orada seni mi görüyoruz biraz Ahmet'te... Açıkçısı... ...ya da Diyarbakır'ın sinefillerini mi... ...bir şekilde yansıtıyor... ...tabii ki öncelikle... ...bir şekilde evet Diyarbakır'ın o sinefillerini de görebiliriz... ...ama bir taraftan... E, Ahmet de benim bir taraftan hani nasıl denir insan ruhu ikizi gibi biri hep onu yani bir yaratılmam bir karakter gibi olsa da ben hep Ahmet'i öyle de düşündüm Ahmet'i de hatta şey derim yani Ahmet Sumruven ve Harun çıkıp işte Bozneseskinden bahsedebildiğimiz gibi işte Ahmetli de, de o filmlerden o dünyadan o arada kalmışlıktan o sıkıntıyı hissetme hep öyle baktım yani o karakterlere ve Ahmet de dediğimiz gibi işte bir Sumru'yla tanışmasındaki bile o Goddard'ın serser aşıklarından göndermesinden tut ee, Wim Wenders göndermelerine kadar işte Lisbon Story'e kadar bir şekilde o senin dediğin şeyde şey düşündüm ee, Berlin üstüne Gökyüzü tabi inanılmaz etkileyici ve herhalde şehirler üzerine yapılmış en güzel filmlerden biri ee, şöyle düşündüm nasıl ki Ben bu hayatta çünkü öyle bakıyorum. Bir şekilde sinema yaparak aslında dayanabiliyorsam ya da nefes alabiliyorsam diyeyim. Ee, Ahmet'in de bütün o savaşla büyüyen gençler gibi o, o boğuntu o sürekli işte uçan jet uçakları ve o ağır yaşanmışlığın içerisinde bir şekilde sinemayla kendini oradan çıkış yaratmaya çalıştığını hissediyorum ve O görsel hafızadaki bütün o sesler, o geçmiş, o ağırlıktan ancak dışarıya yine kendini attığın sanki yine bir bir filmden replikle kendini rahatlatabileceğini hep hissettim ya da düşündüm ve öyle kurdum açıkçası. Tabii ki öyle hissettim. Evet bayağı bir konuştuk ama daha benim sorularım var. Bu dil meselesine de biraz değinmek Hı -hı. istiyorum. Tabii ki Kürtçe var filmde ama Hemşince'ye de giriyorsun, Ermenice'ye de giriyorsun. Hı -hı. Benim seni ilk gördüğüm anlardan biri Rotterdam'da Ermenistan'dan gelen sinemacılarla Hemşince, Ermenice'nin ne Hı -hı. kadar yakın olduğunu o noktada ben fark etmiştim. Hani o biraz da şahsi bir şeye girmiş oluyor. Bir yandan tabii 1915'e bir gönderme Hı -hı. de yapmış oluyorsun. Hı -hı. Biraz bu dil meselesinden de bahsedelim istiyorum. Benim ana dilim Hemşince ama çok enteresan hmm, Hemşince diyoruz ama aslında diyor Doğu Karadeniz'deki bir Müslümanlaşmış Ermenilerin konuştuğu bir lehçe diyelim. Ama aslında Ermenicenin bir lehçelerinden biri. Üç lehçesi var Doğu Batı ve aslında Hemşin'in lehçesi ama daha arkayık bir dili. Orta çağdan beri süre gelen ve 1800-1900'lardaki bu modern dillerdeki uluslaşma ve modernleşme sürecinden nasibini alamamış ve ...dağlık bölgelerde konuşulduğu için bir şekilde o eski şeyini korumuş bir dil. Ama tabii son 25-30 yıldır da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir dil. Benim de ana dilim olduğu için bu benim hassasiyetlerimden biri. Çünkü Türkçe'yi sonradan öğrendim. Bu dille büyüdüm. Anneannemden, babaannemden bu dille ben masallar, hikayeler... Dinleyerek buydum ve bunun benim dağ çok etkilediğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde bu anlattığım filmdeki meselelerle, Kürt meselesinde bütün bunlarla çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Hatta belki burada anmak iyi de olabilir. Düşünsenize üniversiteye gelmişim ve kendi dilimle ve kendi kültürümle ilgili bile tek bir kitap yoktu ve sevgili e, Ragıp Sarakoğlu'nun belge yayınlarının bastığı Hemşin Gizimi adlı kitapla ilk kez kendi tarihim hakkında çok ince de olsa bir kitaptan bir şeyler öğrenmiştim ve o kitabın elden nasıl dolaştığını e, biliyorum. Bu vesileyle de ondan analım evet. bence yani aslında ne kadar önemli şeyler ve aslında yaptığı şeyler bunlardı yani kimse e, bir takım şeyleri basmaya cesaret edemezken o sadece yayıncılık yapıyordu ve bunlara basıyordu böyle olunca yani bu dilim bir şekilde filmlerimde de gelip yer buluyor. Ermeninceyle dediğim gibi aslında birkaç saat konuştuktan sonra bir Ermişin ile bir Ermeni çok rahat anlaşa biliyor aslında. Tabii ki o felsefik ve şey tartışma yapmak biraz zor olabiliyor çünkü eğitim dili yani Evet, gündelik dil. Çünkü okul ve eğitim yok. Alfabe öğrenmiyor sözlü ...olarak dili varlığını sürdürüyor. Buradaki meseleyle de önemli... ...çünkü Kürt meselesi aslında ben hep şey derim... ...Kürtlerden çok bu coğrafyada yaşayan... ...halkların aslında büyük bir meselesi. Çünkü Kürt meselesi bu coğrafyada yaşayan... ...diğer halklara kendi yok olan... ...kültürlerini, kimliklerini de bence... ...hatırlattı. Ee, bu, bu anlamda belki hepimizin bir borcu da var... ...diye düşünüyorum ben. Benim için altısında belki bu film bir... ...bir borç filmi de açıkçası... Ne zaman ki yani bu mesele konuşulmaya başlandı biz ya bizim dilimiz yok olmak üzere, bizim kültürümüz yok olmak üzere deyip buna daha farklı bakmaya, anlamaya, kıymetini anlamaya ha, başladık. Biraz e, yani dil meselesi böyle ve şeyi de seviyorum. Yani açıkçası doğru buluyorum daha doğrusu. Gerçekten karakterler kendi dillerinde konuşuyorlarsa kendi dillerinde konuşturuyorum. Ee, aynı şekilde şöyle de düşünüyorum yani biz bu ülkenin bir sürü sanatçılar aydınlar hep şundan şikayet ediyoruz. İşte yeterince e, demokratikleşmiyor işte e, bir türlü demokrasi ve işte uluslararası insan haklarına dayalı işte bir evrensel hukuk normları bir türlü oturmuyor. Ama e, aynı şeyi yani bizim kendimizin de bir çabası pek olmadığını farz ediyorum. Mesela ben açık söyleyeyim mesela Türk sineması kavramının yerine Türkiye sinemasının kavramını kullanmayı... Doğru buluyorum böyle böyle ve karakterlerim işte bir sonraki filme lasca, lasca konuşturacağım yani bu bir şekilde biz de buraların kapısını açabiliriz aslında ee, biraz yani o dil gündelik dile bile oturmuş o e, tek dillik tek e, usuluk mantığını biz de böyle açıkçası Hı. şey yapabiliriz kırabiliriz diye düşünüyorum ve bu bilinç kaybetmemeye çalışıyorum ve bir şekilde filmlerimle de o zaman karakterim hemşince ve hemşinli ve Ermeni ise birbiriyle aynı dille konuşabilirler ya da Kürtçe konuşuyorsa O Hatta kürtçe, masal okunuyor Türkçe kürtçe kürtçe, bir Kürtçe evet. yoksa <gülüyor> Türkçe Türkçe evet, konuşulmasına rağmen çocukla Kürtçe konuşuyorlar. E, evet çünkü anneler orada çocuklarını masal Türkçe yani masallarla uyutuyorlar. Hani bu tarz şeylere dikkat ediyorum ve önemli buluyorum açıkçası. Evet bu noktada o zaman bir sonraki filmim de Lazca belki dedim. <gülüyor> bir sonraki bundan sonraki planlar nedir hemen onu sorayım. Ya e, demin dediğim gibi hani bu projenin başlangıç şeyini sorduğunuzda neredeyse 90'lara gittik. 2000'e geldik, sonra 2005'e geldik, sonra 2008'e. Aynı şekilde hani bir film bitip patlı diye yeni bir film, hadi şunu yapacağım gibi bakmıyorum da... ...zaten onlar paralel yürüyen e, süreçler oluyor. Şimdi de yine belki de hatta daha 3-4 yıl önceden bir şekilde yani beni etkilemiş olan bir şey... Ve durumlar üzerine yavaş yavaş ağırlık kazananı ya yani sürekli notlar alıyorum zaten sürekli bir yerlere bir şeyler çiziktiriyorsun notlar alıyorsun biraz öyle oluyor daha önceden yine çiziktirdim ettim ama yaklaşık bir yıldır böyle nedense daha çok beni şey yapan o mu olacak bilmiyorum ama büyük olasılıkla. ...başka çünkü birkaç bir şey daha var... ...biraz bekliyorum açıkçası... ...acele etmiyorum filmin ...bir de böyle, yoğun bir dönem tabii evet, filmin çok çıktı... Yoğun ...hem de, Evet ...hem de dolaşıyorum biraz böyle seyirciyle filmi paylaşıyorum... ...daha böyle psikolojik bir hikaye gibi bir şey düşünüyorum... ...ama daha böyle kendimizi... ...kendi kararlarımızla... ...beraber böyle bir kaleye hapsetme... ...fikri üzerine... ...kendi kalelerimizi yaratma... ...ve böyle bir iç sürekli iç savaş beklentisi üzerine belki son yaşadıklarımız da bunu bende çağrıştırmış olabilir daha bu tarz bir şey galiba yapacağım peki onu da heyecanla bekliyoruz ee, filmi basın gösteriminde seyrederken beraber seyrettiğim arkadaşım sonunda daha anlatacak çok hikayesi var dedi hakikaten dediğim pek çok paralel hikaye gelişiyor bir yandan çok çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ee... ediyorum size de yani bu 3 yıl 3 evet, yıl olmasın inşallah daha <gülüyor> tamam, <gülüyor> çabuk <ama> bir şekilde <gülüyor> Yine de sizin sürekliğiniz açısından güzel bir şeymiş bu evet. Umarım 3 sonra da olsa yine görüşebiliriz Teşekkürler o zaman gelecek uzun sürerin yolu açık olsun diyoruz Şimdi tekrar bir müzik arası vereceğiz Çok teşekkürler Özcan Alper Ben teşekkür ederim Şimdi Süreyenice bir ağıt dinliyoruz filmin en başında e, duyulan Kalan müzikin hakyari derlemelerinden geliyor Müzik laila khayoniaila shour Süryanice bir ağıttı bu dinlediğimiz kalan müziğin Hakkari derlemelerinden gelecek uzun sürer filminin başında yer alan ağıttı bu. Evet gelecek uzun sürer bu hafta gösterimde ama iki film daha gösterime girecek. Bunlardan biri yine Türkiye'den Beni Unutma. Özel Kızıltan'ın yönettiği filmde Mert Fırat, Açelya Yılhan, Tuğba Ünsal ve Kenan Ece yer alıyorlar. Bu da bir aşk hikayesi. E, kalbi kırık ve birbirini bulan iki insanın öyküsü. Bu son dönemlerde e, kalbi kırık aşk hikayeleri epey iyi iş yapmaya başladı. E, bu da o filmlerden biri. Müziklerini de Angelica Ekber yapmış ki programın geri kalanında onlardan dinleteceğiz size. Bu haftaki 3 filmimiz ise Ölümsüzler Immortals. Bu da aslında e, benim şahsen bir süredir beklediğim bir film. Zira yönetmeni Tarsem Singh çok sık film çeken bir yönetmen değil ve şu anda... E, Görsel açıdan en etkileyici yönetmenlerden biri The Cell hücre filmini yapmıştı önce ardından e, The Fall e, filmiyle e, karşımıza geldi ki Hollywood'dan bağımsız olarak tamamen kendisi e, çektiği bir filmdi bu. E, Tarsemsing'i daha çok e, reklam ve müzik videosu yönetmeni olarak tanıyoruz. E, R.E.M.'in Unutulmaz Losing My Religion e, filminin e, yön müzik videosunun yönetmeniydi ee, sanat tarihinden çok beslenen bir isim ee, o yüzden de tabloları andırır nitelikte görüntüleri oluyor filmlerinin buradaysa e, ölümsüzlerde e, mitolojik bir hikaye anlatıyor Teseus'un hikayesi Zeus'un seçtiği bir ölümlü Teseus Hiperyon'a karşı bir savaşa e, girmek zorunda kalıyor Filmin başrollerinde Henry Cavill, Luke Evans, Kellen Lutz, Mickey Rourke ve Frida Pinto yer alıyorlar. Henry Cavill'ın bu arada bundan sonraki Süpermen olacağını da hemen hatırlatalım. Tarsemsing hayranlarını bu hafta sinemaya bekliyoruz. Evet programımızın sonuna iyice yaklaştık. Ee, dediğim gibi beni unutmadan e, bir parçayla bitireceğiz. E, Aynı zamanda bugün albümü de e, piyasaya çıkıyor beni unutmanın. Angelika Akbar'ın besteleriyle e, bu haftaki destekçimiz Melih Kısagün'e ve e, Teknik Masada Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii konuğumuz Can Alper'e de tekrar teşekkür edelim buradan. Evet e, gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil hazırlayan ressrümanler Melis Behlil ve Yeşim Bur seven açık radyo program destekçisi olun